İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler ışkırtıldığı zaman, kabirlerin toprağı alt üz edildiği zaman, her nefis önden ne yolladı, geriye ne bıraktıysa artık hepsini görüp bilmiştir, bilecektir. Ey insan! O lütfu keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne? O Rabbin'e karşı ki seni yaratan, sana şu salim uzuvları veren, onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle sana şu nizam ve itidali bahşedendir o. Seni dilediği herhangi bir surette terkip edendir o. Hayır, siz Allah'ın keremine de mağrur olmuyorsunuz. Bil akiz dini yalan sayıyorsunuz.